Bismihi Sübhane! Seyyid Salih'in mektubundan bir parçadır. Bu sene 15 talebe birlikte Hicaz'a gidecekler. Hicaz'da olan masraflarını da Hicaz almayacak. Kendilerine düşen masraf çok az bir şey olacak. Dönüşlerinde Salih ile bir iki arkadaşı, İran ve diğer hükümetleri gezdikten sonra, Pakistan'a, İslam Gençlik Konferansı'na ağza olarak gidecekler. Belki bunların yol masrafını hükümet verecek. Bu hususta emirlerinizi intizar ediyoruz. Ali Ekber Şahı, Said Ramazan'ı, Abdurrahim Zapsu görmüş, Pakistan'da çok hürmet etmişler. Üstadımız yerine ellerini öptüler, duanızı rica etmişler. Seyyid Salih Bismihi Sübhaneh, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ebeden daima. Evvela, istifsarı hatırla el ve ayaklarınızdan öper, sıhhat ve afiyetinizi Cenab-ı Hak'tan dilerim ve ziyade muhtaç olduğum duanızı beklerim efendim. Saniyen, Bura için merak edecek hiçbir şey kalmadı. 5 Mart'taki merak 18 Nisan'da ferah buldu. Polis dairesi, nur dairesi oldu. Tarsus savcısı tetkik edip, bu kitapları geriye verin. O vakit demişti. Komiser bey bana, git Mersin'dekilerini de al, gel. Hepsini bir verelim diye, beni Mersin'e gönderdi. Mersin Emniyeti, biz senin kitaplarını Ankara'ya gönderdik. Gelirse veririz. Gelmezse burada kitabın yok dedi. Döndüm tekrar Tarsus komiserine geldim. Komiser bey boynunu bükerek, ''Hoca, biz emir kuluyuz, gücenme, kusura bakma, biz senin kitaplarını emirsiz veremeyiz.'' cevabında bulundu. 18 Nisan'da kitapların gelmiş, ''Git al da gel.'' dediler. Hemen gittim, Zülfikar, Sikke-i Tılsım, Afyon müdafaanızı, hülasa bu beş kitaplarımızın Ankara'ya varıp geldiğini dışındaki sarılı kağıttan anladım. Netice, kitapların içinde satılmaması için bir şey yoktur diyerek bir vesika ile beraber kitaplarımızı elime teslim ettiler. Ben de komiser beye bir tılsım mecmuası, emniyet memuru etem beye bir hülasa, bir de yeni harfle tarihçi hayat hediye ettim. Çok memnun oldular, onlardan nurcu oldular. Üstadım efendim, bu tarafın vazifesi senin demiştin. Ben de söz verdim, Isparta'dan gittiğimde Mart'ta gelirim demiştim. Gaziantep ve Maraş'a varamadığım için ruhum, sen vazifeni tam yapmadın diyor. Üstadım efendim, Eskişehir'e gitmeden bir sene evvel, ilk görüştüğümüzden üç dört ay sonra rüyada üstadım, hanemize gelmiş idin. Bana dediniz, seni bir yere göndersem gider misin? Ben de giderim efendim dedim. Sen de seni üç aylık bir yere göndereceğim dedin. Ben de hemen yürüdüm, bana dur diye emir verdin. Ben de durdum. Ben sana şimdi git emrini verdim mi dedin. Ben hemen uyandım. O zamandan beri merak ediyordum. Acaba bu sene emir verdim ki hem üç aylık yol bize de nasip olur mu ki diye gece ve gündüz göz yaşları döküyordum. Demek mukadder şimdiymiş. Elhamdülillahiha ve minfaddli Rabbi. Efendim el ve ayaklarınızdan hürmetle ve hasretle öpüyorum. Çok kusurlu köleniz Süleyman Kaya. 21.4.1951. Bu sene Mısır Radyosu Perşembe gecesi Miraç'tan çok bahsetmesinden hem Perşembe ve hem de Cuma gecesi Miraç yaptım. Saniyen, bizden müsaade edilen İşaratül İcazı icazı Afyon jandarma kumandanlarından birisi hiddet etmiş ki, bunun gibi ilmi ve eskiden yazılmış bir eseri ne hakla müsaade ediyorlar ve Afyon müdde umumiliği iadesine karar vermiş ve bize Cuma günü ve Miraç günü hayriyi çağırmışlar ve iade etmişler. Bunu da Tarsus'taki iade misillü, nurların intişarına set çekilmeyeceğine bir işaret-i miraciye diye kabul ettik. İnşallah Kur'an'ımızı ve diğer risalelerimizi Afyon'dan alacağız. İstanbul'da savcılığa verilen bir kısım rehberlerimiz, başta eski Said'in mühim bir talebesi, avukat Mehmet Mihri ve dava vekili damadı Asım olarak demişler ki, 50 avukat ile beraber bu mesele için mahkemeye gireceğim. Fakat inşallah ona hacet kalmadan ve mahkemeye düşmeden alacağım. Salisen Haşir'deki Mahkemeyi Kübra'ya Şekva namındaki ve 28 sene evvel Meclis-i Mebusan'a hitaben yazılan ve o vakit tabedilen 10 maddelik namaza dair parça ve bir de Mustafa hakkında 4 sene evvel Reisi Cumhur'a yazılan 3 maddelik parça şimdi bu zamanda Ankara'da bazı mebusların nazarına ve imanlı hükümet erkanına göstermek niyetiyle Ankara'ya gönderilmiş. Size de beyan malumat gönderiyoruz. Rabian Dinar Baraklıgöyü'nden Mehmet Çavuş ve kardeşi bir adamla beraber yanıma geldiler. Pek ciddi gördüm. Sonra bana bir mektubunda bir şey yazıyor ve bir parça mektubunu leffen gönderiyorum. Bu kardeşimiz bazı şeyler soruyor. Risale-i Nur suallere ihtiyaç bırakmıyor ve benim bedelime her şeye cevap veriyor. Yalnız çocuk taziyesine dair risalede "Yatufu aleyhim Vildanın muhalledun" ne dair sualinde bir kısım eski tefsirler demişler. Cennette çocuktan gayet ihtiyara kadar herkes 33 yaşında olacak. Bunun hakikati Allah alem şu olacak ki sarih ayet Vildan'un tabiri ifade eder ki feraiz şer iyiyi yapmaya mecbur olmayan ve mesnuniyet cihetiyle de yapmayan ve kabl-el-buluğ vefat eden çocuklar cennete layık ve sevimli çocuk olarak kalacaklar. Fakat şer'an yedi yaşına gelen bir çocuğa namaz gibi farzlara, peder ve valideleri onları alıştırmak için, teşvikkarane emretmek ve on yaşına girse, şiddetle namaz kıldırmak ve alıştırmak şeriatta var. Demek vacib olmadığı halde, nafilen evinden yedi yaşından haddi buluğa kadar büyükler gibi namaz kılıp, oruç tutan çocuklar, mütedeyyin büyükler gibi büyük mükafatı görmek için, 33 yaşında olacaklar diye bir kısım tefsir bu noktayı izah etmeden umum çocuklara teşmil etmişler. Has iken ağam zannedilmiş. Aziz Sıddık, mütefekkir kardeşlerim. Evvela çok emarelerle kat'î kanaatim gelmiş ki, gizli dinsizler resmi bazı memurları aldatıp, nurun mahrem büyük risaleleri içinde yalnız rehberi musırrane medare ı ittiham tutmaları, ve bir buçuk seneden beri bana sıkıntı vermelerinin sebebi, rehberdeki hüve nüktesi olduğunu kat iyen bildim. Çünkü bu hüvenin keşfettiği Sırrı tevhid, pek kat i ve bedihi bir surette küfrü mutlakı kırıyor. Hatta bir kısmında hiçbir vesvese ve şüphe bırakmıyor. Gizli dinsizler buna karşı çare bulamadıklarından intişarına resmi yasak ile set çekmek için çalıştılar. Bu hüve nüktesinin bir gün evvel Medrese-i Zehra'nın erkanlarına bir ders nev'inden söylediğim çok noktalarından yalnız üç noktasını sizlere beyan ediyorum. Birinci nokta Hava unsurunun yüksek ve ehemmiyetli bir vazifesi İleyhi yes'adül kelimut tayyib ayetinin sırrıyla güzel ve manidar ve imani ve hakikatlı kelimelerin kalemi kaderin istinsahiyle ve izni ilahiyle intişar etmesiyle bütün küreyi havadaki melaike ve ruhanilere işittirmek ve arş-ı azam tarafına sevk etmek için kudreti ilahi kaleminin mütebeddil bir sayfesi olmaktır. Madem havanın kutsi vazifesinin, hikmeti hilkatinin en mühimmi budur ve ruh zemini radyolar vasıtasıyla bir tek menzil hükmüne getirip nev-i beşere pek büyük bir nimet-i ilahiye olmaktır. Elbette ve elbette, Beşer, bu pek büyük nimete karşı bir umumi şükür olarak o radyoları her şeyden evvel kelimat-ı e olan kelamullahın başta Kur'an-ı Hakîm ve hakikatları ve imanın ve güzel ahlakların dersleri ve beşerin lüzumlu ve zaruri menfaatlerine dair kelimatları olmalı ki o nimete şükür olsun, yoksa nimet böyle şükür görmezse beşere zararlı düşer. Evet, beşer hakikata muhtaç olduğu gibi bazı keyifli hevesata da ihtiyacı var. Fakat bu keyifli hevesat beşte birisi olmalı, yoksa havanın sır hikmetine münafî olur. Hem beşerin tembelliğine ve sefaetine ve lüzumlu vazifelerinin noksan bırakılmasına sebebiyet verip beşere büyük bir nimet iken büyük bir nikmet olur. Beşere lazım olan saye şevki kırar. Şimdi gözümün önündeki makinecik ve radyo kabı Kur'an'ı dinlemek için odama getirilmişti. Baktım 10 hissede bir hisse kelimatı tayibe'ye veriliyor. Bunu da bir hatayı beşeri olarak anladım. İnşallah beşer bu hatasını tamir edecek ve bütün zemin yüzünü bir meclis-i bir menzili ali ve bir mektebi imani hükmüne geçirmeye vesile olan bu radyo nimetine bir şükür olarak beşerin hayatı ebediyesine sarf edilecek Kelimat-ı Tayyibe beşte 4'ü olacak. İkinci nokta. Nur risalelerinde denilmiş ki kainatı halk edemeyen bir zerreyi halk edemez. Bir zerreyi tam yerinde halkedip muntazam vazifeleriyle çalıştıran yalnız kainatı halk eden zat olabilir. Bu cümlenin külli hüccetlerinden bir cüz'i hücceti şudur ki Kelimelerin envanın kabı ve mahfazası olan yanımdaki bu radyo makineciğindeki bir avuç hava, katiyyen gösteriyor ki, şimdi elimizde baktığımız radyo, istasyon cetveli namındaki listede yazılı iki yüze yakın merkezden, bir saatten bir seneye kadar uzak ve muhtelif mesafelerden, aynı dakikada bir tek kelime-i Kur'aniye, mesela Elhamdülillah kelamı tam hurufatiyle ve şivesiyle, ve söyleyenin mahsus sadasının tarzıyla, bu makinedeki bir avuç havanın zerreleriyle hiç tegayür etmeden kulağımıza gelmek için ve muhtelif kelimatı ı Kur'aniyeyi ayrı ayrı seda ile, çeşit çeşit şive ile, keza hiç tegayür etmeden ve bozulmadan bizim kulağımıza getirmek için, o bir avuç havanın her bir zerresinde öyle hadsiz bir kuvvet ve ihatalı bir irade, ve bütün ruh zemindeki merkezlerde o Kur'an'ı okuyan hafızların ayrı ayrı şivelerini bilecek ihatalı bir ilim ve onları bütün görecek ve işitecek muhit bir göz ve her şeyi bir anda işitebilir bir kulak olmazsa elbette bu mucize-i kudret vücuda gelmeyecek, demek bu bir avuçtaki hava zerreleri yalnız ve yalnız bütün kainatı ihata eden bir ilim ve iradenin, sem ve basanın sahibi bir zatın, ve hiçbir şey ona ağır gelmeyen ve en büyük şey, en küçük şey gibi kudretine kolay gelen bir kadir-i mutlakın kudreti ve iradesi ve ilmiyle bu mucizatı kudrete mazhar oluyorlar. Yoksa temevlücat havaiyede mevcudiyeti tevehhüm edilen serseri tesadüfün ve kör kuvvetin ve sağır tabiatın icadına yer vermek, her bir zerreyi, bütün zemin yüzündeki küreyi, havaiyede bulunan her şeyi görür, bilir ve yapar, hakimi mutlak etmektir. Bu ise yüz bin derece akıldan uzak, muhal muhaller içinde bir hurafedir. Ehli dalalet gelsinler, mezhepleri ne kadar akıldan uzak ve hurafe olduklarını görsünler. Üçüncü nokta bu radyo makineciğinde ve manevi kelimat çiçeklerine saksılık eden bu kapçıktaki bir avuç havanın gösterdikleri mucizatı ı kudretten bu hakikat anlaşılıyor ki her bir zerre Cenabı Hakk'ı zatı ile ve sıfatı ile tarif eder ve ispat eder. Bütün kainatı teftiş eden hükemalar ve ulemalar büyük ve geniş delillerle zatı ı Vacibü'l Vücud'un vücudunu ve bahdetini ispat etmek için bütün kainatı nazara alırlar. Sonra Marifetullahı tam elde ediyorlar. Halbuki nasıl güneş çıktığı vakit bir zerrecik cam aynı deniz yüzü gibi güneşi gösteriyor ve o güneşe işaret ediyor. Öyle de bu bir avuç havadaki her bir zerre de mezkûr hakikate binaen aynen kainat denizindeki ciltveyi tevhidi sıfatı kemaliyle kendilerinde gösteriyorlar. İşte Kur'an Hakimin manevi mucizesinin bir laması olan Risale-i Nur. Bu hakikatı izahatı ile ispat etmesi içindir ki mudakkik bir nurcu huzuru daimi kazanmak ve marifetullahı her vakit tahattür etmek için ve huzuru daimî hatırı için la mevcude illahû demeye mecbur olmuyor ve yine bir kısım ehli hakikatin daimî huzuru bulmak için la meşhûde illahû dedikleri gibi o nurcu böyle demeye muhtaç olmuyor. Belki Vafikulli şeyinlehu ayetun,tedüllü Allah ennehu vahidun, parlak hakikatının kutsi penceresi ona kafi geliyor. Bu kutsi arabi fıkranın kısacık bir izahı şudur ki. Evet, herkesin bu alemde birer alemi var, birer kainatı var. Adeta zişurlar adedince birbiri içinde hatsiz kainatlar, alemler var. Herkesin hususi aleminin ve kainatının ve dünyasının direği kendi hayatıdır. Nasıl herkesin elinde bir aynesi bulunsa ve bir büyük saraya mukabil tutsa, herkes bir nevi saraya aynesi içinde sahip olur. Öyle de herkesin hususi bir dünyası var. Bir kısım ehl-i hakikat bu hususi dünyasını la mevcude illahud diye inkar etmekle terk masiva sırrı ile ı Hakk'a karşı huzuru daimi ve marifeti ilahiye bulur ve bir kısım ehl-i hakikat da yine daimi marifet ve huzuru bulmak için la meşhude illahu deyip kendi hususi dünyasını nisyan hapsine sokar, fanilik perdesini üstüne çeker. Huzuru bulmakla bütün ömrünü bir nevi ibadet hükmüne getirir. Şimdi bu zamanda Kur'an'ın icazı maneviyyesiyle tezahür eden ve fi kulli şey'in lahu ayetun tedullu ala ennehu vahidun sirriyle yani Zerrelerden yıldızlara kadar her şeyde bir pencere-i tevhid var ve doğrudan doğruya zatı vahidi ehad-i sıfatı ile bildiren ayetleri yani delaletleri ve işaretleri var. İşte hüve nüktesiyle bu mezkûr hakikatı kutsiyeye ve imaniyeye ve huzuriyeye icmalen işaretler vardır. Risale-i Nur bu hakikatı izahatı ile ispat etmiş. Eski zamandaki ehl-i hakikat bir derece mücmelen ve muhtasaran beyan etmişler. Demek bu dehşetli zaman daha ziyade bu hakikata muhtaçtır ki Kur'an Hakimin icazı ile bu hakikat tafsiratı ile ihsan edilmiş nur Risaleleri de bu hakikata bir naşir olmuşlar. El Baqiy Huwel kardeşiniz Sa'id Nursi.